Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Değerli kardeşlerim Mekke Müşrik Ordusu Dev bir ordu olarak Medine üzerine geliyordu Peygamber Efendimiz de Şerefli arkadaşlarıyla Hendek kazımını süratle Sürdürüyorlardı Artık Hendek kazma işinin Sonuna gelinmişti Altı gün gibi kısa bir zaman diliminde Büyük uzun bir hendek kazılmıştı Zorlu bir iş başarılmıştı Müşrik ordu Medine'ye yaklaşıyordu On bin ordu vadilere aşarak Medine'ye ulaşıyordu Uhud dağlarıyla ser dağlar arasında yer alan Düz zeminden Medine'ye girmek istiyorlardı Mekke müşrikleri Müslümanların müdafaa harbine çekileceklerini sanıyorlardı. Böyle dev bir ordunun karşısına çıkamazlardı. Donanım ve güce inanan bu büyük ordu önünde barikatlarla durdurulamazdı. Medine'nin dar sokakları da durduramazdı. Dalga dalga olup Medine üzerine akacaklar, Muhammed'i ve adamlarını sığındıkları bu şehirde boğacaklardı. Mekke müşrik ordusu Medine'ye iyice yaklaştığında Müslümanların Sel dağının eteklerine Otağlarını kurmuş olduklarını Görüyorlardı Bu meydan savaşı anlamına geliyordu Bu durum Mekke ordusunun süvarilerini Daha bir sevindiriyor Yerlerinde duramaz hallere Sevk ediyordu Belli ki Medine'li müminler Müdaharifi yapmayacaklardı Göğüs göğüse çarpışacaklardı ''Hodri meydan'' diyorlardı. Aslında bu durum Mekke Müşrik Ordusu'nun işini kolaylaştırıyordu. Müminler 3000 bin kişiydiler. Oysa karşılarında 10 bin üzerinde savaşçı vardı. Medine sakinleri kendi elleriyle kendilerinin ölüm fervanını yazmış oluyorlardı. Mekke Müşrik Ordusu Sel Dağı yakınlarına doğru geliyordu. Gatafanlılar ise... Uhud dağı tarafından geliyorlardı Müslümanların Açık arazide kam kurduklarını Görüyorlardı Bu müşrik ordusunu sevindiriyor Özellikle suvarileri Daha bir coşturuyordu Cins Arap atlarının üzerinde Heybetli hallere dürünüyor Atlarını şaha kaldırıyor Neredeyse Zafer naraları atıyorlardı On bin kişilik bir ordunun Karşısında kim durabilirdi kim durdurabilirdi? Hele düz bir zeminde bir avuç ordulara karşılarına çıkmak akıl karı değildi. Suvariler çılgınca atlarını sürmeye başladılar. Medine İslam ordusunun üzerine çılgın gibi atlarını sürüyorlardı. Sanki tepeleyip geçi vereceklerdi. Ancak bir anda atlarını bütün güçleriyle durdurmak zorunda kalıverdiler. Zira önlerinde Devasa bir hendekle karşı karşıya geliverdiler Neye uğradıklarını şaşırdılar Tam bir şok yaşıyorlardı Bir savaş taktiği olduğunu anladılar Bütün şökleri verdi Müşrik süvariler hayretler içerisinde Atlarını durdururken Müslümanlar oklarını yağmur gibi fırlatıyorlardı Şimdi müşrik savaşçılar Atlarıyla geri dönüp Kaçmak zorunda kalmışlardı Şevkle gelenler aptallaşmış birerde geri dönüyorlar Kaçıyorlardı Oklara hedef olmaktan kaçıyorlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Karargahını Sel Dağı'nın eteklerine kurmuştu Zira burası düşmanın Medine'ye geçiş yeriydi Düşmanın Medine'ye geçebilmesi için İslam ordusunu mağlup etmesi gerekiyordu bir savaş taktiği olarak hendeyin bir noktası dar kazılmıştı. Düşman suvarileri biraz zorlarsa buradan hendeyi geçebilirlerdi. Geçebilirlerdi ama karşılarında İslam ordusunu bulacaklardı. Bu bir taktik olarak yapılmıştı. Ayrıca Sel dağının eteklerinin bir avantajı daha vardı. Şayet Mekke müşrik ordusu hendeyi geçebilirse müminler hemen sel dağının yamaçlarına çıkacaklar ve oradan ok yağmuruna tutacaklardı. Yukarıdan aşağıya doğru oklar atmak hem kolaydı hem de isabet oranı yüksekti. Peygamber Efendimiz ve İslam ordusu son derece dikkatli bir şekilde Hendek boylarını gözlüyorlardı. Belirli aralıklarla nöbetçiler vardı. Müminler Hendek taktiğiyle Mekke müşrik ordusunun o dalga dalga gelişini durdurmuşlardı Onların heyecanını Onların heybetini Onların kudret yüklü özgüvenlerini sarsmışlar Onları şaşırtmışlardı Mekke müşrik orduları da Karargahlarını kurmuşlardı Altı bin kişilik katafanlılar Uğdu'nun eteklerinden Aşağı doğru uzayıp gidiyordu Sanki sonu görünmeyen bir çöl gibi Ya da bir deniz gibiydi bütün ordular karakahlarını kurmuşlardı. Medine'de Yahudilerden Beni Kureyze kabilesi vardı. Müslümanlarla anlaşma yapmışlardı. Medine'ye kim saldırırsa saldırsın, Müslümanlarla bir olup savunacaklardı. Özellikle Medine'ye saldıracak düşman güçlere yardım edilmeyecekti. Bu konularda açık seçik anlaşma yapmışlardı. Şimdi Beni Kureyze çok uzaktan iki orduyu seyrediyordu. Ne olacaktı? Dev bir ordu vardı ama karşılarında da geçilmesi mümkün olmayan bir hendek vardı. Bu durumda bu işin sonu nereye varabilirdi? Ama çok geçmeden Beni Kureyze reisi Ka'ap bin Esed'in kapısı çalılıyordu. Ka'ap bir korkunun içindeydi. Hayber Yehudilerinin bu işin içinde olabileceğini tahmin ediyor, kendilerini de bu işe bulaştırmalarından korkuyordu. Kapısı çalınınca içindeki korku büyüğü vermişti. Korktuğu başına mı geliyordu? Dışarıdan gür ses, ''Ey kap, Kapıyı açar mısın? Ben Huyey bin Ahtap'' diyordu. Ka'b tam da korktuğuyla karşı karşıya geliyordu. Ka'b bir Yahudiydi ama bu Huyey bin Ahtap denilen Yahudi'yi hiç sevmezdi. Huyey bin Ahtap yılan dilli, son derece kurnaz, hilebaz ve der bir adamdı. Ondan kurtulmak çok zordu. Oysa Ka'b peygamber efendimizle ittifak yapmıştı. İttifakına sadık kalmak istiyordu. Müslümanlara arkadan vurmak istemiyordu. Müslümanlara derin bir saygısı vardı hem sonra bu savaşın sonunda Müslümanlar zafer elde ederse o zaman Beni Kureyza'nın durumu büyük tehlikeye girerdi. Bu ihanet olurdu. İhanetin bedeli çok ağır olabilirdi. Kağab kapısını açmayacaktı. Direnecekti. O hilakar Yahudi geldiği gibi gitsindi. Eli boş dönsündü. Kağab kabilesini tehlikeye atmak istemiyordu. Müslümanlarla Sorunsuz bir şekilde yaşayıp gidiyorlardı Kuya'yı tekrar tekrar kapıyı çalıyordu Kuya'yı çok kararlıydı Ne yapıp yapıp beni Kureyza'yı devreye sokmalıydı Müslümanları arkadan vurdurmalıydı Böylece işi sağlama almalıydı Kuya'yı tekrar kapıyı çalıyor Yazıklar olsun sana ey Ka'ap Aş şu kapıyı diyordu Ka'ap sana yazıklar olsun Sen uğursuzun birisin ''Ben Muhammed'le ahitleştim, anlaştım. Onunla aramdaki ahdi de bozmayacağım. Ondan daima vefa ve doğruluk gördüm.'' diyordu. Kuye ise ''Aç kapıyı, seninle konuşmak istiyorum.'' diyordu. Ka, ''Hayır, kapıyı açmayacağım.'' Hüye hemen taktik değiştiriyor ve ''Ey kap, Kapıyı bulgul pilavına ortak olurum korkusuyla yüzüme kapatıyorsun değil mi?'' diyordu. Böylece Kâb'ı cimrilikle suçluyordu Biliyordu ki Kâb çok cömertti ve bunu kabul etmezdi Ve Kâb kapıyı açıyordu Hüey yazıklar olsun sana Kâb Ben sana dünya durdukça adımızı şanımızı yaşatacak bir imkanla geldim Dağ gibi dalgalar olan denize benzeyen bir orduyla geldim Kâb ne kastediyorsun diyordu Hüey şimdi rahat konuşuyordu Önündeki engeli aşmıştı Bundan sonrası kolaydı Konuşuyordu Kureyş'i, Katavanlıları ve onlara bağlı kabileleri Nasıl ikna ettiğini bir bir anlatıyordu Sonra da dalga dalga dev bir orduyla Medine'yi teslim almaya geldiğini söylüyordu Hüye'in bu sözleri Kâb'ı iknaya yeterli gelmiyordu Kâb, Medine'de Müslümanların üstün bir konuma Gelmelerini kabullenmiyordu Peygamberin beni İsrail'den gelmesini bekliyordu. Araplardan gelmiş olmasını kabul edemiyordu. Ama Ka'b çok net bir şekilde görüyordu. Muhammed'in üstün bir ahlakı vardı. Çok güvenilir, dürüst bir insandı. Şimdiye değin Müslümanlardan en ufak bir kötülük görmemişlerdi. Ama Ka'b Huyey bin Ahtab'a hiç güvenmezdi. Son derece düzenbaz bir insan olduğunu çok iyi bilirdi. Kap öyle diyordu. Sen bana dünya durdukça tasası devam edecek bir zillet getiriyorsun. Suyu boşalmış bir bulut getiriyorsun. Şimşekler çakıyor, gürültüler kopuyor. Ancak yere bir damla yağmur düşmüyor. Çünkü içi boş. Ama Uyey Kağp'ın peşini bırakmıyordu. Tuttuğunu koparmalıydı, öyle diyordu. Şayet Muhammed Mekke ordusunu, ve Katafan ordusunu perişan etse bile biz sizleri asla bırakmayacağız. Sizin başınıza gelen bizim başımıza gelmiş demektir. Daima bir ve beraber olacağız diyerek sonuçta Beni Kureyza lideri Kabı ikna ediyordu. Huyey muradına ermişti. Beni Kureyza Müslümanlarla olan ahdini bozuyor, anlaşmanın yazılı olduğu belgeyi yırtıyordu. Şimdi kale içten fethedilebilir hale gelmişti. Bir tarafta dev bir ordu vardı, içte ise bu orduya destek olan bir kuvvet bir birlik vardı. Bu durumda Müslümanların direnmesi daha bir zorlaşıyordu. Zaten kaç gündür hendek kazımı nedeniyle yorgun ve bitkin bir hale düşmüşlerdi. Bu durumda tehlike daha bir büyüyordu. Müminler hem dış saldırılara hem hem işten gelecek saldırılara karşı son derece dikkatli olmaları gerekiyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.